Meleklerin ilham ettiği gerçeklerdendir ki, o gerçeği meleklerden bir cin sür'atle kaparak, kâhin ve falcı dostunun kulağına fısıldar. O falcılar da bu bir gerçeğe yüz tane yalan karıştırarak halka aktarırlar. Buhârî'nin değişik bir rivayetinde Âişe, Allah ondan razı olsun,